Muhammadin, pada Ali, wasapahih, dan sabi'an, beripasyahil alaihi maddin. Ama berat bukan 60 hari. Kebenaran kita Jumat esei. Ibin Ustaimin teksur usulnya. Girish. Sharh 10 ders. Eh, betul. Enam kali. Kita kau dalamnya Quran. Muhekem dan mitehabik. Bolehmu. Quran muhekem diri dan mitehabik diri. Dia. Tapi, kita bukanya. Ati. Kita bukanya. Alami. Kita. Karena muhekem dan mitehabik. Ia alakalı, mustakil, özel bir ders yapmayı düşünüyorum. Hatta birkaç ders yapmayı düşünüyorum. O yüzden burada bunu atlayacağız. Çünkü çok tavsiyele ihtiyaç var ve özellikle de bunu tahtada işleme ihtiyacı hissediyoruz. Bundan dolayı bunu atlayacağız. Çünkü dediğim gibi tahtada bu tek tek gösterilmesi lazım ki muhtem ve teşabi olayı anlaşılsın. Çünkü muhtem ve teşabi olayı genel itibariyle ya eksik ya da Çok yanlış bilinen bir husus. O yüzden özellikle bununla alakalı bir ders edeceğiz. Bunu atlıyoruz. Sonra başlığı olarak veya konu başlığı olarak ilimde derinleşmiş kimseler ile ilgili kimseler ile kalplerinde eğrilik bulunanların müteşabih buyruklara karşı tutumu, burayı da atlıyoruz. Çünkü e, aynı konu. Evet, Kur'an-ı Kerim'de müteşabihlerin çeşitleri bunları atlıyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin muhkem ve teşabih türlerine ayrılmasındaki hekimet. Bunların hepsini geçtik. Buraya işlemiyoruz. Evet. Kur'an'da çelişki izlenimini veren buyruklar. Buraya alıyoruz. Evet. 10. dersindeyiz biz serimizin. Evet. Buradan devam edelim. Sayfamız kaç? 86. <gülüyor> 86. Kur'an'da çelişki izlenimi, e, Kur'an'da çelişki olduğu izlenimini veren buyruklar. Evet. Okuyalım. <gülüyor> Tearruz. Fırmak içinde çelişki çatışma. İki ayetin birisinin ifade ettiği hususu diğerinin ifade ettiğini imkansız kılması demektir. Mesela bir ayet bir hususu tespit ederken diğeri aynı hususu nefi eder. Yani Şeyh e, İbn-i Hüseyin Rahim Allah'ın burada bahsetmek istediği bu konu başlığı altında biz anlatmak istedikleri şu. Kur'an'da çelişkili gibi görülen ve sünnette de aslında böyle aynı şekilde çelişkili gibi görülen meselelerde yapmamız gereken e, nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'de diyelim ki, İki ayet gördük. Birisi bir şey ispat ediyor, diğeri ise o şeyi neflediyor. Dolayısıyla zahiri bize çelişkiliymiş gibi geliyor. Bu durumda biz <gülüyor> ne yaparız? E evet, <gülüyor> okuyalım. İkisinin de ifade ettiği muhteva, haber vermek mahiyetinde olan iki ayet arasında bir tearruzun ortaya çıkması imkansızdır. Ki biz bunu yapmamız gereken şeyler babında ele aldığımızda, ...çelişki diyoruz. Yoksa aksi takdirde... ...Kur'an'da zaten çelişkinin olması... ...mümkün değildir. Ancak... ...bize çelişkili gibi gelen... ...durumlarda biz ne yaparız? Bizim meselemiz bu. Yoksa Kur'an'da çelişki yoktur zaten. Evet. Çünkü bu durumda birilerinin... ...yalan olması gerekir. Bu ise Yüce Allah'ın... ...verdiği haberler hakkında imkansız... ...bir şeydir. Yüce Allah... ...Allah'tan daha doğru sözlü... ...kimdir? Nisa 87 ve... ...Allah'tan daha doğru sözlü... ...kim olabilir? Nisa 122 ayetlerinde buyurmaktadır. Evet Allah subhanahu wa ta'ala doğru sözlü ise e, lafızları birbiriyle çelişmez. Çünkü eğer çelişiyorsa ikisinden birisi yanlış demektir. E, bu da Allah doğru söyle, sözlüdür ayetinde ters düşer. Dolayısıyla e, Allah azze ve celle'nin sözleri kesinlikle birbirine ters düşmediği için doğru sözlü veya doğru sözlü olduğu için lafızları birbirine, ayetleri, hadisleri birbirine ters düşmez. Evet. Her ikisi bir hükme delalet eden iki ayet arasında bir teharuzun olması da imkansızdır. Çünkü bu iki ayetten sonra gelen ayet birinci geleni nesvedicidir. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır. Yani şimdi üstteki cümlesiyle paragrafıyla veya alttaki paragrafı arasında şöyle bir fark var. Şimdi Şeyh İbni Hüseyin diyor ki ikisinin de ifade ettiği mühtevâ haber vermek mahiyetinde olan iki ayet arasında bir terarruzun ortaya çıkması imkansızdır. İkinci paragrafta diyor ki, her ikisi bir hükme delalet eden iki ayet arasında bir terarruzun olması da imkansızdır. Buradaki fark şu, üstteki paragraf haberlerle alakalı. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümleri değil de mesela helal, haram, vacip, müstahap bu tür hükümleri değil de normal haber verdiği mesela işte geçmiş kavimlerden, geçmiş milletlerden haber verdiği olaylarda taarruz, çelişki olmadığı gibi hükümlerinde de çelişki yoktur. Yani bir, bir ayet şöyle bir şey olamaz. Bir ayete firavunu boğduk. Bu bir haberdir değil mi? Bu bir hüküm değildir. Yani vacip, müstahap, emir, nehi böyle bir şey yok bunda. Normal bir haber veriyor bize. Kastettiği bu. Yani normal haberlerinde de Bir çelişki yok, arasında çelişki yok. Yani bir ayette firavını boğduk, diğer bir ayette firavını boğmadık, olmaz. Böyle bir şey olamaz. Verdiği haberler arasında çelişki olamaz. Aynı şekilde verdiği hükümler arasında da çelişki olamaz. Yani mesela Allah Azze ve Celle bir yerde vacip diyecek, bir yerde aynı şey haram diyecek, böyle bir şey olamaz. Ancak nesk olması mesela müstesnadır. Allah Azze ve Celle bir şey helal kılar, sonra onu haram kılıyorsa bu çelişki değildir. Neden? Sonra gelen, önce gelen nesk etmiştir. Dolayısıyla bu... Çelişki değildir. Çünkü ikisinin hükmü aynı anda sabit olmuyor ki çelişki olmuş olsun. Nesli durumunda. Evet. Her ikisi, her ikisi Her ikisi bir hükme delalet eden iki ayet arasında bir tearruzun olması da imkansızdır. Çünkü bu iki ayetten sonra gelen ayet birinci geleni nesledecek. Evet. az önce dediğimiz gibi. Biz bir ayette Allah bize bir hüküm belirtiyorsa, daha sonra da baş, o hükmün zıttına bir hüküm belirtiyorsa anlıyoruz ki onu nesletmişsiniz. Dolayısıyla bir çelişki yok. Evet. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır. Biz bir ayeti nesh veya unutturursak ya ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Evet. Bu ayet nesh'in varlığını açık ab bir delildir. Dolayısıyla nesh diye bir olgu vardır. Ki biz bu ikinci seride bu seriden sonraki bu 10. E, dersimizdi. 11. derste biz bu seriyi bitireceğiz. Bir dersimiz kaldı. Bundan başka bir dersimiz kaldı. Bu kitapla alakalı. Ondan sonra ikinci seriye geçeceğiz. Ehl-i Sünnet Nesk olgusu diye. Ehl-i Sünnet'ten aslih mensuhu işleyeceğiz. O da sekiz dersten oluşacak. İkinci serimiz olacak. Orada zaten neshe değineceğiz. Ama burada kısaca Şeyh'in söylediği şu. Allah Azze ve Celle bize Bakara Suresi 106'da nesh olgusundan bahsediyor. Dolayısıyla biz ehl-i sünnet olarak iki ayetin birbiriyle çelişkili olduğunu olduğunu görsek veya çelişkiliymiş gibi gelse. Bir ayetin diğer ayetten daha sonra geldiğini biz tespit ettiğimiz an o sonra gelen ayet önce gelen ayetin nesh olduğunu E, nesk olduğu hükmüne varırız ve dolayısıyla çelişki diye bir şey söz konusu olmaz. Evet. Nesk sabit olduğuna göre birinci ayetin hükmü artık devam etmez ve ikinci ayetin hükmüyle çelişki arz etmez. Evet. Bu kabilden teharus izlenimi veren ayetler görüldüğü takdirde her iki ayetin birlikte telif edilmesine gayret edilir. Yani arasının cem edilmesine gayret edilir. Mesela öncelikle ehli sünnet neshe gitmez direkt. Şimdi bu önemli bir noktadır aslında. Mesela biz iki ayetin çelişkili olduğunu zannediyoruz. Hemen bu ayet bu ayeti nesrettiği hükmünü vermeyeceğiz. Çünkü zaten nesrin bir sürü şartları var. Bu nesrin şartlarından bir tanesi de o çelişkiliymiş gibi görülen iki ayetin arasını cem edememen. Yani kesinlikle işin içinden çıkamıyorsun, kesinlikle cem etmek mümkün olmuyor. Arasını iki ayetin çelişkiliği gibi görülen iki ayetin arasını uzlaştırmak kesinlikle mümkün gibi görülmüyorsa... O zaman neshe biz başvururuz. Ama neshten önce bizim yapmamız gereken acaba bu çelişkiliği gibi görülen iki ayetin arasını cem edebilir miyiz? Edebiliyorsak o zaman zaten neshe gerek kalmayacaktır. Yani mesela ne gibi? İki tane hüküm söyleyelim. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize e, ölü etin haram olduğunu söylüyor. Ama Aleyhisselatu Vesselam'a bakıyoruz deniz ölüsü size helaldir diyor. E şimdi bakıyoruz. Şöyle mi diyeceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ayete nesketmiştir. Hayır. Çünkü neden? İkisinin arasında cem etmek mümkündür. O ayetle, ölü et size haram kılınmıştır ayetiyle, deniz ölüsü size helal kılınmıştır hadisi arasında cem etmemiz mümkündür. Mesela ne deriz? Ayet umumdur. Hadis ise husustur. Birbirine hamledilir. Deriz ki deniz ölüsü hariç diğer ölü eti haram kılınmıştır, istisna edilmiştir. Bundan arasını cem ederiz. Böylelikle neshe başvurma ihtiyacı ortadan ne yapar? Kalkar. Evet. Bu kabilden Bu kabilden teharif izlenimi veren ayetler görüldüğü takdirde her iki ayetin birlikte tehlif edilmesine gayret edilir. Yani arasının cem edilmesine gayret edilir. Evet. Eğer bu sağlanamayacak olursa o takdirde bu hususta herhangi bir yargıya varmadan işi bilene havale etmek gerekir. Yani e, Şef şunu söylüyor. Nes mümkün değil, cem etmek de mümkün değil. O zaman burada elim ehlini e, işi bilene havale etmek gerekir bizim. Evet. İlim adamları Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun, tearruz yani çelişki izlenimi veren pek çok örnekler söz konusu etmiş ve bu hususta ayetlerin birlikte nasıl tehlif edileceklerini açıklamışlar. Evet, muasır ve gayrimuasır ilim ehli kimseler gelmiştir, alim kimseler gelmiştir. Bunlar bazı eserler yazmışlardır. Hatta şu anda hala dünyada e, bu konuyla alakalı özel ders yapan ilim ehli kimseler var. Ayetteki Çelişki izlenimini veren tüm ayetleri bir araya getiriyorlar ve arasını cem ediyorlar, işgalleri def ediyorlar. Ee, onun aslında bir çelişki olmadığını veya çelişkiden çıkamıyorsan çelişki dışına, işte birisinin diğerini nesk şeklinde bir sürü e, kariğneler öne sürerek ne yapıyorlar? Bu çelişkileri def ediyorlar ve bu konuda birçok e, kitap telif edilmiştir. Yani ilim ehli bu konuda tarihten bu yana hep gayret göstermiştir. Evet. Benim bu konuda gördüğüm en kapsamlı eser Şeyh Muhammed El Emin eş-Şeymuti, yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Defu ilhamin izrab an ayel kitap adlı Evet, aslında kitabın ismi aynı kitabı tebelatin harfleriyle olduğu için tam anlaşılmayabilir. Defu ilham el-i'tirab an ayel kitap. Yani Kur'an ayetlerindeki çelişkiyi defetme. Çelişki izlenimini defetme. Tabi bu kitap meşhurdur. Şehşankıydı de kendisi meşhur. Vefat etmiştir. Yani muasır tefsirler arasında en mükemmel tefsirlerden biri olan Adva-ül Beyan'ın sahibidir kendisi. Rahimoğlu. Onun böyle bir eseri var. Çelişkili gibi görülen ayetleri bir arada toplamış kitapta ve onları diranset şeklinde şerh ederek işlemiş ve hiçbirisinin arasında çelişki olmadığını çok güzel bir şekilde serdetmiş. Tabii Şeyh İbni Hüseyin diyor ki bu benim gördüğüm en kapsamlı kitap. Tabii Şeyh Şenkit'i öldükten sonra e, bu e, Şeyh İbni Hüseyin'in aslı için veya yaşadığı dönem için doğru diyebiliriz ama şu anda daha kapsamlı eserler yazılmıştır. Evet. Müsr'den örneklerden birisi yüce <gülüyor> Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakkında o takva sahipleri için bir hidayettir. Bakara suresi ikinci ayetindeki buyruğu ile o Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiştir. O insanları hidayete erdirmek, doğru yolu açıklamak üzere indirilmiştir. Şimdi İbnü'l-Seyyib'in buradan neyi bu örneklerden birisi derken ne kast ediyor şeyh Efendi? Burada şunu kast ediyor. Diyor ki, şimdi ben size bazı ayetler vereceğim. Zahiri çelişkili gibi görülen e, ve o çelişkiyi def edeceğiz. Halbuki bunda bir çelişki olmadığını ortaya koyacağız. Şeyh'in söylemek istediği Hı. budur. Evet. Evet. Şimdi verdiği ayetler o takva, o takva sahipleri, için, sahipleri bir için Bir hidayettir. Evet buyruğu ile o Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiştir. O insanları hidayete erdirmek doğru yolu açıklamak üzere indirilmiştir. Şimdi okumadan önce burada çelişki nerede görülüyor? Birinde e, hidayet. Hidayetin yani. takva sahipleri için oldu. Yani sahipleri. Diğerleri için de insanlar için oldu. İnsanlar içerisinde takva sahipleri var. Takva sahibi olmayanlar, fasıklar var, kafirler var. İnsan lafsu mu? İlk ayette sanki sadece hidayet edenlere bu Kur'an hidayet ediyormuş. şey e, Takva sahiplerine sadece hidayet ediyormuş gibi bir izlenim var. Bakara suresinin ikinci ayetinde. Bakara suresi 185'te de bu insanları hidayet erdirmek için diyor ve bütün insanları kapsıyor. E, bu çelişkiyi nasıl def ederiz? Evet. Birinci ayette Kur'an-ı Kerim'in hidayeti özel olarak takva sahipleri için söz konusu edilmişken, ikincisinde genel olarak bütün insanlar için söz konusu edilmiştir. Evet. Bu iki ayetin bir arada anlaşılmalarına gelince... Yani aralarını biz nasıl cem ederiz bu ayetlerin? Evet. Birinci ayette sözü edilen hidayet, tevfik hidayeti ve faydalanma hidayetidir. İkincisinde söz konusu edilen hidayet ise açıklama... Yani yani çok hidayet. basit. Burada bir tane kafir var. Allah ona hidayet etti mi? Böyle gelen bir soru edeceğiz ki tafsil var, hidayetten neye kast ediyorsun? Eğer irşat hidayettiyse, evet hidayet etti. İrşat yani yolu gösterme. Allah yolu gösterdi, hak yol bu. İrşat hidayetinden bahsediyorsan Allah bu kafire hidayet etmiştir. Ama tevfik hidayetinden bahsediyorsan Allah o bu kafire hidayet etmemiştir. Hidayeti tevfik ne demek? Yola koyma. Hidayet irşat yolu gösterme. Mesela hemen müşahadattan örnek görelim. Birisi geldi ki <gülüyor> Sultanahmet Mesidin neresi? Sen dedin ki ilk sağa dön, 100 metre yürü, sonra bir daha sola dön, sonra ilk sola dön, 100 metre daha yürü, direkt karşına çıkacak. Mesela atıyorum böyle bir ee, yol gösterdim. Ben buna hidayet ettim. Ama ne yaptım? Nasıl bir hidayet? Hidayetül irşad ettim ben buna. Yani yol gösterdim, yol gösterme hidayeti. Ama alsaydım o adam elinden tutup, Sultanahmet Camii'nin önüne bıraksaydım, tevfik hidayeti gerçekleşirdi benden. Yani yola koyma. Tamam? O yüzden hidayetül irşadı herkes yapar. Herkes insanlara hidayet edebilir. Herkes. Ama hidayet-ü irşat var bundan. Yani herkesi doğru yolu gösterebilir. tamam Ama hidayet-ü tevfik tevfik hidayeti sadece Allah'ın elindedir. O yüzden Allah bazı ayetlerde peygambere sen sevdiklerini hidayet edersin diyor. Bazı ayetlerde de sen hidayet etmezsin diyor. Allah Azze ve Celle'nin sen sevdiklerine hidayet edersin. Sen insanlara hidayet edersin ayetindeki. Hidayet irşat hidayettir. Yani sen insanlara yolu gösterirsin. Evet Aleyhisselatü Vesselam insanlara yolu gösteriyor. Ama sen sevdiklerini hidayet edemezsin. Diğer bir ayette yani sen onlara muvaffak kılamasın, onu yola koyan ancak Allah'tır o yüzden amcasına hidayet etti mi aleiserat vesselam selam diyoruz tavsilen. Eğer hidayetten kastın irşat hidayet ise evet amcasına hidayet etti dedi ki bak amca la ilahe illallah da kurtuluş yolu budur. Hidayet etti yani yol gösterdi ona. Ama eğer hidayetten kastın hidayetül tevfikse yola koyma hidayeti ise Allahu celle celal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayet amcasına hidayet etmemiştir. Şimdi şeyhin burada söylediği bu diyor ki, bu iki ayetin bir arada anlaşılmasına gelince birinci ayette sözü edilen hidayet, tevfik hidayeti ve faydalanma hidayetidir. İkincisinde söz konusu edilen hidayet ise açıklama ve irşat hidayetidir. Yani Allah Azze ve Celle bak Allah Azze ve Celle bu Kur'an takva sahipleri hidayet için hidayettir derken hangi hidayetten bahsediyor? Tevfik hidayeti. Yani onlar bu Kur'an'la hidayete ermişlerdir demek istiyor. İkinci ayetteki ikinci ayetteki Hidayet ise, yani insanlara bu Kur'an hidayettir, yani irşah hidayettir, yol gösterme hidayettir. Ama adam yola uyar, uymaz. O ayrı. O yüzden, tabii şunu da ispatladım mı artık aslında daha da sorun çözülüyor. Mesela öncelikle şunu ispatlayacağız biz. Evet, Kur'an'da hidayetin iki türde olduğunu ispatladığımız zaman, bir ayeti bir türlü hamlederiz, diğer ayeti de diğer türlü hamlederiz. Ve biz ispatlayabiliyor muyuz Kur'an'da hidayetin iki türlü olduğunu? Evet ispatlıyoruz. Bir bakıyoruz Allah Azze ve Celle, aleyhissalatu vesselam'a hidayeti ispat ediyor, ve ayette de neflediyor. Bir ayette sen hidayet edersin diyor. İnnekele tehdi ila sıratı müstakim. Sen sıratı müstakime hidayet edersin diyor. Yani Gösterirsin sıratı müstakime. Bir ayette sen sevdiklerini hidayet edemezsin diyor. Demek ki hidayet iki ayrılıyor. Bunu ispatladık mı Kur'an ayetlerinden ispatladık. Şimdi bu iki çelişkili gibi görülen ayetlere bu hidayeti uyguladığımızda diyoruz ki ilk ayet tevfik hidayeti içindir. İkinci ayet ise... İrşad hidayeti içinde bir. hidayeti ise bütün insanlara umumdur. Tevfik hidayeti ise sadece takvalılara hastır. Evet. Bu iki ayetin bir benzeri de Yüce Allah'ın Resulü hakkındaki muhakkak ki sen sevdiğini... Ha bak yine aynı sınıfı veriyor. Evet. Muhakkak ki sen... Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah denediğine hidayet verir. Evet. Hasas 56 buyruğu ile yine onun hakkındaki ve muhakkak ki sen doğru yola hidayet edersin. Şura 52 buyruklarıdır. Halbuki biz biraz sabretseydik şey anlatıyormuş. Neyse yani ala kulli hal az önce bizim anlattıklarımızdan bahsediyor. Yani bak Kur'an'da iki tane ayet var. Birisi kasas 56'da. Allah Azze ve Celle diyor ki muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Şura 52'de ne diyor? Orada diyor ki ve muhakkak ki sen doğru yola hidayet edersin buyruklarıdır. Burada da çelişkili gibi görülüyor. Ama neymiş arasının Cem nasıl oluyor? Evet. Birinci ayet-i kerimede Birinci ayet-i kerimede söz konusu olan tevfik hidayetidir. İkincisinde söz konusu olan ise beyanla açıklama hidayetidir. Evet, dolayısıyla arasında hiçbir çelişki yok. Zaten ilim ehli hiçbir zaman e, e, hakiki anlamda bir çelişkide kalmamıştır hiçbir ayetin arasında cevabında Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin kelamı kesinlikle zaten içinde bir çelişki olmaz. Sadece işte cahiller zaman zaman çelişki olduğunu zannedebilir. Veya işte şeriat usulünü, kaidelerini, kurallarını okumayan, okumadığı için de bunları ayetler üzerinde takbik edemeyen insanlar, takbik edemeyen insanlar çelişki gibi görebilirler. Halbuki kesinlikle böyle bir şey yok. Evet. Yüce Allah'ın Allah, Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmadığını adaleti ayakta tutarak açıkladı. Melekler de, ilim sahipleri de. Ali İmrad 18 Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ali İmrad 62 O halde Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme. Şuara 21 Şimdi ilk iki ayette ne dedi? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şimdi Şu Şuara 21'de ne diyor? Diyor ki o halde Allah ile birlikte başka ilaha dua etme. Ya burada da bu sefer ilah var diyor. Tamam devam et. Rabbinin emri gelince Allahı bırakıp da dua ettikleri ilahları Bak, onlara bir fayda sağladı. Ben Allah'tan başka ilah yoktu. Allah diyor onların ilahları varmış. Ha evet. Zarara uğramaktan başka bir şeylerini de arttırmadılar. Bu 121. Ayetleri de bu türden örnekler arasında sayılır. Çünkü Çünkü ilk iki ayette yüce Allah'ın dışındaki ilahların uluhiyetleri reddedilmekteyken, sonra iki ayette, sonraki iki ayette onun dışındaki varlıkların uluhiyetlerinden söz edilmektedir. Evet, yani ilk ilk ayet, e, ayete bakıyoruz. Allah Azze ve Celle kendisinden başka ilah olmadığını söylüyor. E, i̇lahları neflediyor. Diğer ayetlere baktığımızda Allah onların taptığına ilah diyor. E, nasıl ilk ayette ilah yok diyor da ikinci ayette ilah ispat ediyor. Diğer ayetlerde ilah ispat ediyor. Neden? Çünkü diyor ki burada, biz deriz ki Allah'ın ispat ettiği, nefret ettiği ilahlık hak ilah. Bu anlamda Allah'tan başka ilah yoktur. Hak ilah. Ama batıl ilah kast ediyorsan ilah çoktur. O yüzden zaten e, birazdan zikredeceği ayet de bunu ispatlıyor. Evet. Bu iki yaklaşım şöylece açıklanır. Yüce Allah'a has olan uluhiyet, hak olan uluhiyettir. Ondan başka varlıklar hakkında söz konusu edilen ise batıl uluhiyettir. Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor. Bu ayet, bu ayet aslında o çelişkili gibi görülen ayetlerin arasını cem etmede ikili ayetlerden bir tanesi tabir saçtı. Evet. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah hakkın ta bu kendisidir. ayet ha ayet. Evet. evet. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Ondan başka onların dua ettikleri ise batıldır. Evet. Ve muhakkak Allah çok yücedir, çok büyüktür. Şimdi onların Onun dua ettikleri ilah Allah bunlara ilah dedi diğer ayetler değil mi? Ama bak burada ne dedi? batıldır dedi bunların tadıları. Demek ki Allah'ın nefrettiği ilahlık hak ilahlık. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Evet. Yine yüce Allah'ın de ki, Allah hiçbir zaman hayasızlığı emretmez. Araf 28 buyruğu ile bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun nimet ve refahtan şımarmış erbaşlarına emre. Elebaşlarına, evet. Elebaşlarına ele emrederiz de orada fasıklık ederler. Artık üzerlerinde söz Azap, hak olur. Biz de onu kökünden yıkar, helak ederiz. İsraf 16 buyruklarıdır. Evet. Birinci ayet-i kerimede Yüce Allah'ın hayasızlığı emretmeyeceği belirtilmektedir. İkinci ayetin zahirinden ise Allah'ın fasıklık olan bir takım hususları emrettiği anlaşılmaktadır. Bu iki ayetin arası şöylece tehlif edilir. Birinci ayet-i kerimede söz konusu edilen emir şer'i emirdir. Evet, maruf şer'i emirdir. Evet. Yüce Allah ise koyduğu şer'i emirlerde hayasızlığı emretmez. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi emreder. Hayasızlığı, münker ve haddi aşmayı yasaklar. Nahl 90. Evet. İkinci ayeti kerimedeki emir ise kevni emirdir. Yüce Allah ise hikmetinin gereğine uygun olarak dilediği kevni emri verir. Çünkü o şöyle buyurmaktadır. O bir şeyi diledi mi ona emri sadece ol demesidir. O da verir. Evet yani, yani, yani bunu çok şey. açıklamayalım çünkü bu da tafsil ister veya kevni emri, şer'i emri. Biz bunun üç esas derslerimizde çok tavsilatlı bir bir şekilde anlattık. Oraya dönülebilir. Yani Allah Azze ve Celle bir yerde hayatsızlığı hiçbir zaman emretmez. Ayetindeki buradaki şer'i olarak emretmez. Ama kevni olarak Allah Azze ve Celle ne yapar? Hüküm verebilir birisinin hayatsızlık yapmasına. evet Dolayısıyla ayetlerin arası bu şekilde cem edilmiş oluyor. Evet. Kim bu hususta? Kim bu hususta daha çok örnek görmek istiyorsa Şen az önce işaret edilen eserine başvurabilir. Evet. Şimdi yeni bir başlık atıyor. Kasem Yemin, babı oraya atlıyoruz. Kasem'in iki faydası vardır diyor. Bunları rahatlıyoruz. Kısas. Kısasları alıyoruz. Evet. Bunu da alıp dersi bitiriyoruz. Evet. Kasas. Sayfa 94. Evet. Kıssa anlatmak. Kıssı... Kur'an'daki kıssalardan bahsediyor Şeyh İbn Husayn'in. Evet. Kıssa anlatmak. Sözlükte izi takip etmek demektir. Terim olarak ardı arkasına gelen bir takım aşamalara sahip bir hususa dair haber vermektir. Kur'an'da anlatılan kıssalar en doğru kıssalardır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir? Nisa 87. Bu ise Kur'an kıssalarının vaka ile eksiksiz bir uyum göstermesinden ileri gelmektedir. Yine en güzel kıssalar da Kur'an kıssalarıdır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle sana en güzel kıssaları anlatıyoruz. Yusuf 3. Çünkü Kur'an kıssaları belagatta mükemmellik, anlamda üstünlük derecelerinin en yücesini kapsamaktadır. En faydalı kıssalar da Kur'an kıssalarıdır. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Andolsun ki onların kıssalarında olgun akıl sahipleri için bir ibret vardır." Yusuf 111. Çünkü Kur'an kıssalarının kalplerin ıslahı, amellerin ve ahlakın düzeltilmesi üzerinde güçlü bir tesiri vardır. Kur'an kıssaları üç kısma ayrılır. Bir kısmı peygamberler, rasuller, onların kendilerine iman edenlerle ve onları imkan eden kafirlerle başlarından geçen olaylarla ilgilidir. Bir diğer kısım başlarından ibretli olaylar geçen fertler ve çeşitli gruplarla alakalıdır. Yüce Allah onların bu kıssalarını bize nakletmiştir. Meryem ve Lokman kıssaları ile Duvarları, çatıları üstüne yıkılmış bomboş bir kasaba yanından geçen kimsenin kıssası Bakara 259, Zülkarneyn, Karlun, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Fil, Ashab-ı Uhud ve daha başka kıssalar gibi. Bir başka kısım da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde meydana gelmiş bir takım olaylar ve kimselerle ilgilidir. Bedir, Uhud ve Ahzab gazveleri, Kureyza oğulları, Nadir oğulları gazveleri Zeyd bin Harise, Ebu Lehet ve başka kimselere ait kıssalar gibi. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların oldukça büyük pek çok hikmetleri vardır. Bunların bazıları şunlardır. 1- Yüce Allah'ın bu kıssaların ihtiva ettiği hikmete açıklaması. Çünkü Yüce Allah andolsun onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberler gelmiştir. Kamer 4 ayetinde buyurmaktadır. İki, yalanlayanları cezalandırmak suretiyle Yüce Allah'ın adaletinin açıklanması. Çünkü Yüce Allah yalanlayıcılar hakkında biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi nefislerine zulmettiler. Rabbinin emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara bir fayda sağlamadı. Yani İbn-i Hüseyin Rahimallah vecihler sayıyor bize. Kur'an, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki kısalardan bahsetmesinin müminlerine gibi faydaları var. Onların vecihlerini sayıyor. Evet. Üç, 3. Metminleri mükafatlandırmak suretiyle Yüce Allah'ın lütfunun açıklanması. Çünkü Yüce Allah, biz üzerlerine ufak taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Lut'un ailesi müstesna. Onları seher vaktinde kurtardık. Tarafımızdan bir nimet olmak üzere işte şükredenleri biz böyle mükafatlandırırız. Kamer 34-35 ayet kelimelerinde buyurmaktadır. 4. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yalanlayıcıların kendisine yaptıklarına karşı teselli edilmesi çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara apaçık delillerle, sahifelerle ve nur saçan kitaplarla gelmişti. Sonra kafir olanları yakaladım. Şimdi onlara azabım nasıldır? Fatır 25 26 Beş, müminlerin iman üzere sebat etmeleri ve imanlarını arttırmaları için teşvik etmek. Çünkü müminler kendilerinden önce geçen müminlerin kurtulduklarını ve cihad ile emrolunanların ilahi yardıma mazhar olan olarak zaferle eriştiklerini öğrenmiş bulunuyorlardı. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır. Biz de doğasını kabul edip kendisini gamdan kurtarmıştır. Biz müminleri işte böyle kurtarırız. Enbiya 88 Hamdolsun ki biz senden önce kavimlerine rasuller gönderdik, onlar da kavimlerine açık açık delillerle geldiler. Biz de günahkarlardan intikam aldık. Müminlere yardım etmek ise zaten üzerimize bir haktır. Rum 47. 6. Kafirleri küfürlerini sürdürmekten sakındırmak. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Acaba onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları toptan helak etmiştir. Kafirlere de onların hakibetlerinin benzerleri vardır. Muhammed 10. 7. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini ispatlamak çünkü geçmiş ümmetlere dair haberleri ancak yüce Allah bilir. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. Kurt 49. Sizden öncekilerin nuh Ard ve Semut kavimlerinin bu onlardan sonra Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? İbrahim 9. Evet kıssaların tekrarı. Kıssaların tekrarı. Bazı Kur'an kıssaları sadece bir defa geçmektedir. Lokman kıssası, Ashab-ı Kerf kıssası gibi de görülen ihtiyacı ve maslahata binaen birkaç defa daha tekrar edilmektedir. Fakat bu tekrarlama tek bir şekilde olmaz. Aksine kısalığı, uzunluğu, yumuşaklığı, sertliği, farklılık arz eder. Diğer taraftan kıssanın bazı yönleri bir yerde zikredilirken diğer yönleri bir başka yerde söz konusu mi, edilmemektedir. Yani aslında burada da aklıma gelmişken fayda bağımdan şu olsun. Mesela hadis inkarcıları e, bunlar mesela batıl bir şüphe ortaya atarlar. Derler ki mesela eğer sünnet sizin iddia gibi vahiy ise bir bakıyorsun içerisinde farklı ifadeler var. Bir yerdeki olay diğer bir yerde farklı anlatılmış. Bir hadisteki işte Ebu Herayr'in civayet ettiği bir olayı işte İbni Mesud biraz daha farklı anlatmıştır falan. Aynı şey kuran kıstası için de önemli. Ee, bir bakıyorsun bir ayette İbrahim Aleyhisselam'ın bir olayından bahsediyor. Aynı olayı farklı yerde farklı lafızlarla ve daha çok anlam ifade ederek Allah azze ve cellecizze ediyor. Dolayısıyla bunlar aynı ama bunlar tabii cahil oldukları için şey gelecekte bunu başarsalar Kur'an'ı da inkar etmeye gücü Evet, evet. Aynen, aynen, aynen. Evet. Kıssalarda bu tür tekrarın hikmetlerinin bazıları şunlardır. Bir, anlatılan bu kıssanın önemini açığa çıkarmak Çünkü bu kıssanın tekrar edilmesi, ona itina gösterildiğini ortaya koyar. 2- İnsanların kalplerinde iyice yer etmesi için tekrar edilen kıssanın pekiştirilmesi. 3- Bu kıssalara muhatap olanların durumlarını ve zamanı göz önünde bulundurmak, bu sebepten ötürü çoğunlukla Mekki surelerde geçen kıssalarda anlatım özlü ve üslup serttir. Fakat Medine döneminde inen surelerde bunun aksini görüyoruz. Evet, bu hususa değinmiştik biz. Evet. 4. Kıssaların durumun gerektirdiğine göre gerektiğine gerektiğine uygun olarak kimi zaman böyle kimi zaman öbür türlü anlatılması suretiyle Kur'an belagatinin açığa çıkması. 5. Kur'an'ın doğru olduğunun ve onun yüce Allah tarafından gönderildiğinin açıkça ortaya konulması. Çünkü aynı kıssa herhangi bir çelişki söz konusu olmaksızın çeşitli şekillerde anlatılmış bulunmaktadır. <gülüyor>